Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Çimen Günay Erkol. Hoş geldin Çimen. Hoş bulduk Seval'cım. Ee, Çimen'e aslında Açık Radyo'nun eski programlarından, anlatıdaki hakikatten aşina dinleyicilerimiz. Orada e, bayağı bir... Konukluğu, program ortaklığı var olmuştu, evet. kendisinin. Ayrıca Çimen daha önce bizim programımızın da konuğu olmuştu ve onunla birlikte Suat Derviş üzerine bir program yapmıştık. Bugün Çimen'le Toplum ve Bilim'in 145. sayısı, son sayısının bir dosyasını konuşacağız. Eril Tahakküm, Erkek Edebiyatı ve Hegemonya. Bu sayıyı hazırlayanlardan biri Çimen. Eylem Ümit Atılgan ve Ozey Ak Yıldız'la birlikte hazırlanmış bir sayı bu. Ellerinize sağlık. Her şeyden önce dergi biz tabii kayıtlarımızı erken yaptığımız için henüz yeni ama Kasım'da yayınlanacağından bayağı o dönemde okuru da olmuş olacaktır. Nedir bu erkeklik çalışmaları Çimen? Yani Türkiye için yeni bir şey mi yoksa eskiden biri var mı? Çok yeni sayılmaz aslında. Başından beri bir sürü soruyu sorarken gizli özne olarak erkekleri kullandığımızdan aslında belki... ...sorduğumuz sorular kadar geriye götürülebilecek bir tarihi var. Ama erkekliğe eleştirel yaklaşmaya başlamamızın tarihi dersen... ...o hani bir son 30-40 yıl, 70 sonrası belki Türkiye'de... ...daha aktif olarak erkekliği de eleştirerek sorduğumuz sorular var. Ama yani Avrupa'da ortaya çıkışı Amerika da, Amerika'da ortaya çıkışı da aslında... ...kendi alanları içerisinde toplumsal cinsiyet çalışmalarından çıkmamalarına karşın... ...sendikal hareketler ya da örgütlenme, işçi hakları falan gibi konuları çalışan sosyologların... E, toplumsal cinsiyette feminizmin içinden sorulan bir takım sorulardan hareketle açtıkları bir alan bu. E, kendileri toplumsal cinsiyet araştırmacısı olmadıkları halde bir süre sonra o araştırmalar içerisindeki o örgütlenmelere ilişkin soruları kendilerini erkeklik çalışmaları gibi bir alana doğru itiyor. Ya da bu alanda buluyorlar böyle tanımlanabilecek yeni bir alan oluşturuyorlar. Kanal e, örneğin ünlü isimlerden biri Rob Connell. Onun çalışmaları işte sendikal hareketler çalışıyor, fakirlik çalışıyor, dünyayı etkileyen pek çok sorunu çalışırken aslında erkekliğin temel bir mesele olduğunu fark ediyor. Ve onun terim olarak bu alana kazandırdığı hegemonik erkeklik gibi önemli bir kavram var. Bunun üzerinden çeşitli sorular açılıyor. Dergideki ben ilk yazıda zaten erkeklik çalışmalarının ortaya çıkışını ve Türkiye'de nasıl yapıldığını bu işin biraz anlatmaya çalıştım. Ama aslında dergi pek çok farklı konuya da tabii açılabilirdi. Kısıtlı bir yer var. Sonuçta yine elimizden geldiği kadar farklı alanları temsil eden makalelere yer vermeye çalıştık. Ama ağırlıklı olarak yine bu erkeklik rolünün işte şiddet ya da çeşitli örgütlenmelerde nasıl karşımıza çıktığı gibi soruları soran yazılarla karşılaşıyoruz. Bir yandan da benim çok önem verdiğim... Bir edebiyat penceresi açıyoruz hmm. aslında. Çünkü erkekliği tartışırken birçok şeyi bir sosyoloğun... E, ...sosyoloğun sorduğu sorulardan daha ileriye götürebiliyor sanki edebiyat. Daha açık yazabiliyorlar. Belki kendilerini daha gizleyerek ifade ettiklerini düşündükleri bir yer edebiyat erkeklerin. Bu yüzden oradaki e, portreler bize çok daha farklı bakış açıları kazandırabiliyor. E, Türkiye'de yapılan çalışmalar... E, Hani yeni değil dedim bir ölçüde 30-40 yıllık bir geçmişe bağlayabiliyoruz bunu. Ama hani bu kavramları kullanarak bir şeyler yapmaya belki yine son 10-20 senede evet. ağırlık verdik. Peki mesela bunun öncüleri kimler Türkiye'de? Türkiye'de aslında yani Aksu Barı'nın yaptığı evet, çalışmalar de, var. De, Serpil evet. Sancar'ın yürüttüğü hmm. iş ve hane piyasasında erkeklik araştırmaları var. Yani yine aslında işsizlik ya da hani... Para kazanmak, ev ve hane reisi olmak falan gibi kavramlar etrafında tartışılan şeyler var. Babalık araştırmaları var aslında tarihi daha erkene götürülebilen. Ama o babalığın içindeki erkeklik rolünün daha keskin, kavramsal bir şekilde tartışılması yine bu kavramların ortaya çıktığı 70'lerden, 80'lerden sonra daha gerçekleşiyor. Bir. Evet. Ee, en son ıı, yapılan bir araştırma daha var. Ee, bu da... Iı, yeni çıktı Bilgi Üniversitesi yayınlarından o da yine ama hane ve yani aile babalığı, aile reisliği rolü üzerinden erkeklerin bu role bak bakışları üzerinden hale bolak borat çalışması ee, dolayısıyla hani bir alan açık ve burada ilerliyor bence çalışmalar Hı -hı. ve edebiyattaki katkıları evet. çok önemsiyorum ben. Bence de yani bu peki mesela edebiyatta bunun hani bir kavramsallaşması ve bunun doğrudan bir hani edebi üretimin e, üretimle birleştirilmesi Türkiye üzerinden düşündüğümüzde çok daha yeni sanırım. Öyle. E, bizim aslında bir dil tartışmamız var değil mi? Geriye götürebileceğimiz, evet. hani kad kadın dili, dişil dil tartışması evet. var örneğin. Hani yazılan bir takım şeylerden biz o dilin e, bir kadın ya da bir erkek tarafından yaratılıp yaratılmadığını tartışma kısmına aşinayız en azından o soruyu. E, oradan da yola çıkabiliriz. Yani aslında erkeklerin Biraz yekpare düşünüldüğünü fark ediyoruz. Yani hmm. ortak hareket ediyorlar, ortak düşüncelere sahipler ve sanki bir bütün halindeler. Oysa biraz işte hani bu e, sosyal haklar ya da işte hane reisli ya da benzer konuların içine daldıkça aslında erkeklik denen şeyin de karmaşık katmanları olduğunu fark ediyorsunuz. Yani babalık ayrı bir rol, abilik ayrı bir rol ve bunlar arasında da bir hiyerarşi var. Kardeşlik dediğinizde insanları eşitlediğiniz duygusunu veriyorsunuz ama kardeşlik de eşitsiz bir ilişki. Dolayısıyla bunların hepsi içerisinde farklı roller var ki daha şeyi saymadık hani eş koca ha onlar ya sevgili, da hani dini olur. ya da dini ya da etnik farklılıklar nedeniyle insanların daha da ayrıldığı, ayrıştığı ve yerarşilere savruldukları başka durumları saymadık. Dolayısıyla e, bunu yazan bir erkektir dediğimizde tam olarak ne söylemiş oluyoruz Hı. ve içini neyle doldurmuş oluyoruz gibi bir soruyu beraberinde getiriyor bu. Yani biraz daha derinleştirmeliyiz sorduğumuz soruları. Bunu fark ettik Edebiyat bu, bu imkana açıyor Peki edebiyat bu imkanı açtığında yani yine özel bu sizin sayıya dönelim istersen. Ee, burada edebiyat üzerinden hem yani bizzat edebi metinler yazan işte Figen Şakacı var Gaye Boraloğlu var ve e, Gürsel Korat onların da kendi tecrübeleri yani bizzat yazarların yazma tecrübelerini de buraya dahil etmişsiniz. Evet. Bu bence çok da iyi de olmuş. Onların hani kendileri üzerine belki hiç düşünmedikleri bir alan açmak açısından da. Bu mesela Ne gibi alanlar açtı Bu sayıda size Yani Hem onların tecrübeleri hem de tabii Sonra biraz sonra konuşuruz bir de Ayrıca edebi metinler yapılmış incelemeler de hı hı. Biz şimdi 3 editör birlikte Çalıştık Eylem Ümit Atılgan Ve Olcay Akyıldız Edebiyatçılardan katkı almayı ya i̇nan kim ilk olarak düşündü, kim söyledi bir fikrim yok. Olcay söyledi galiba. Ben de onu düşündüm. Ee, galiba Olcay'ın <gülüyor> Olcay, fikriydi. Olcay'ın fikri olabilir diye. Ee, çok fazla aynı dili üretiyor olabilir miyiz? Akademikler olarak hani yan yana geliyoruz. Bir çözümleme yapma çabası içerisindeyiz. Aldığımız eğitim de bir anda bizi ortaklaştırabiliyor. Evet. Bir böyle hani giriş gelişme sonuç yazma gayesi <gülüyor> içerisindeyiz biz sürekli belki. Ama hani gerçekten kurmaca dünyanın içinde olan ve bu karakterleri yaratan bir yazar için... Erkekliği yazmak ne demek? Bir kadın yazar erkekliği nasıl yazıyor? Bir erkek yazar erkekliği yazarken kendisiyle hesaplaşıyor mu ya da ne ölçüde bunu başarabiliyor? Gibi bir takım sorulara kimler katkı vermek ister diye düşündük. Pek çok yazarla iletişime geçtik ama katkı vermeyi kabul eden ve hani bize destek olanlar bu isimler oldu. Gaye Baroloğlu, Figen Şakıcı ve Gürsel Korat. Buradan teşekkür ediyorum kendilerine tekrar. Ben her üç yazıda da yani onların kendi üretim süreçlerine ilişkin pek çok şeye dair işaretler verdiğini düşünüyorum. Bence de. Bence de. Ben mesela yani e, dergiyi aldığımda çok özellikle ilgimi çekti. Üçünün de bu konu üzerinde. E, çünkü biraz kendi üzerine düşünmek de aslında bir e, ne diyeyim yüzleşmekle evet. oraya kendinden bakmak. O açıdan ben de çok e, ilgi çekici ve güzel buldum onların yazılarını. Burada e, ayrıca şey de çok ben... E, Tecari bir hayatta yeni bir erkeklik imkanı Güneş Sezen'in yazısı. Yani burada tabii hepsini tek tek istersen söyleyelim. Bütün hı hı. dergiye katkıda bulunan. Ben Lütfen. bir giriş yazısı yazmış bulundum. <gülüyor> Bu edebiyattan önce aslında erkeklik çalışmaları nasıl ortaya çıktı ve ne şekilde ilerledi şeklinde bir yazı. Yani Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkışı ama bir yandan da Türkiye'de hangi sorular etrafında tartışıldığı... Çünkü birçok soruda ortak aslında hani bunlar babalık dediğinizde bu oradaki çalışmaların da arka planı ya da spor ve oradaki rekabetin erkeklik rollerine katkısı gibi çalışmalar da örneğin orada ivmeleniyor. Erkeklik çalışmaları Türkiye'de de bu şekilde ihraç ediliyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin kendine özgü bir takım hani zorunlu askerlik ya da sünnet falan gibi buradaki problemler etrafında tartışılabilen yüzleri var. Dolayısıyla bunları yan yana getiren bir yazı benimki. Ee, bir e, tartışma pratiği olarak erkeklik diye bir yazı var dergide. Kurtuluş Cengiz ve Önder Küçükural'ın yaz, yazdığı ee, sabitleyici bir tartışma argümantasyon pratiği olarak erkeklik ee, varsayılan aile kıskacında babalık bir babalık araştırması Gökhan Topçu'nun bakıcı erkekler ve karamanda güvercin yetiştiricileri bu yazının ikinci başlığının ikinci kısmı Erdinç Kineşçi ve Oya Alın'ın e, ben Erdinç hocanın sunuşunu da ...dinleme fırsatına, e, fırsatım olduğu bir atölyede son derece ilginç bir konu bu. Yani güvercinlerine e, katten bağlanan erkekler ve bunun temsil ettiği bir erkeklik e, çerçevesini tartışmıştı. Pınar Seley'in bir yazısı var. Şiddetin öznesini kurmak ya da erkek yapmak. Aslıhan Östürk'ün Risk Toplumunda Erkeklik ve Şiddet diye bir yazısı var. Dosyanın e, editörü Eylem Ümit Atılgan'ın erkeklerin öldürme hakkı, erkeklik indirme" diye bir yazısı var. E, Özlem Cankurtaran da yine benzer bir şekilde bu kadınlara uygulanan şiddet üzerine çalıştı. Şiddet faili erkeklerle feminist bir çalışma denemesi üzerine notlar onun yazısının başlığı. E, daha sonra da üç tane edebiyat üzerine makale var. Güneş Sezen'inki Ahmet Rasim'in cep romanlarından tecari bir hayatta yeni bir erkeklik imkanı. Cep romanları pek... Bilinen şeyler değil aslında İyi. günümüzde şimdi konuşuruz belki. Hı -hı. Fatma Damağan yazısı erkekliğin itiminden Kuir'in bitimine Troya'da evet. ölüm vardı bu bilge karısı. Üzerine. üzerine bir yazı. Ege Ati'inki de adadaki adamlar. Körburun'un romanında çatışan erkeklik temsilleri Hikmet Hükümenoğlu'nun Körburun Hı. romanı üzerine. Evet, Daha sonra da yazar değinileri. Yine derginin bence en önemli katkılarından biri olan bir de kaynakça var evet, burada. Bu çok önemli. Bunu gerçekten. Biz gerçekten çok zorlandık bunu bir araya getirirken. Yani Şenol Hı. Olağanüstü Gayret'le çalıştı. Şenol Topçu'nun hazırladığı bir erkeklik çalışmaları kaynakçası var. Kitap, makale ya da işte bu konuda yayınlanmış ne varsa. Tezler. Şeyler, evet, evet. Elden geçirdi ve bu konuda bu alanda çalışmak isteyen insanlar için bir kaynak olarak sunduk. Aslında keşke dergi bunu mesela şey de yapılabilir sonrasında yani basılı olması bu tarz şeylerin iyi ama yaygınlaşması açısından internetten de paylaşılabilse kaynakçılar hı hı. mesela böyle bir kaynakçının yani Tabi ne kadar mümkün bilemiyoruz ama belki yayın evine buradan bir ricada <gülüyor> tabii sizler <de> uygun görürseniz <gülüyor> editörler olarak biz yayın evinden de bunu desteğini isteyebiliriz ama şeyde de paylaşılabilir. E, erkeklik çalışmalarının Masculinity Journal evet, dergisinin doğru. bir online Biraz sayfası hemen de var. Bahsedeyim Orada yayınlayabiliriz Şenol eğer uygun görürse. Bu erkeklik çalışmaları üzerine çıkan hakemli ilk dergilerden biri Türkiye'de yani İstanbul ...bizim için merkez diyebilir miyim bilmiyorum çalışan bir grup insan birlikte çalışıyoruz. Birkaçımız İstanbul'da birkaçımız İzmir, Ankara ve diğer şehirlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani merkezimiz neresi tam olarak bilmiyorum merkezsiz çalışıyoruz. Merkez insanlardan alışıyor evet, aslında. Evet merkezsiz çalışan bir inisiyatifiz biz. Ee, bu dergi 2013'ten beri hayatta... Evet ve yılda iki sayı olarak çıkıyor. İngilizce, Türkçe her şekilde makale kabul ediyoruz ama zor beğeniyoruz. <gülüyor> Sadece dergi değil ayrıca bir tık matölye çalışmalarınız da var Yaptık sanırım. evet bir konferans düzenledik 2014'te ama işte Türkiye'nin şartları nedeniyle ikincisini yapmak biraz zorlaştı. Yani yurt davet davetli konuşmacılar gelmeye çekindiler. Ama yeniden toparlayıp bir ikinci konferans yapmayı planlıyoruz belki bu senenin sonunda. Bir de yani atölyeler de yapmışsınız Atölyeleri bir de farklı illerde yaptık Ankara'da evet. Trabzon'da ve e, İstanbul'da da yaptık galiba Evet e, o atölyelerde bir, biri bir konu önerdi ve o konu etrafında bir araya gelip tartışmaya çalıştık ee, yine alana ilgi duyan insanların bir araya gelmesi fırsat de, verdi. Evet. Yüksek lisans, lisans doktora öğrencilerini de. özellikle bir araya getirmek istiyoruz. Zaten onlarla ilerleyeceğine inanıyoruz çünkü bu alandaki işlerin. Hı hı. Ama bir şey var, e, Seyval onu söyleyeyim. Hani yüksek lisans doktora şu anda toplumsal cinsiyet çalışan insanlar zaten kadın çalışmaları yüksek lisans doktora programlarının içerisindeler. Evet. O alanın adının kadın çalışmaları olması da istersemez sanki erkeklik mevzunu hani alerji duyulması gereken bir şey ve çok hmm. tez konusu olması kolaylıkla hmm. kabul edilen bir mevzu olmayabiliyor ya da şimdilik belki. Evet, biraz daha zaman var galiba yavaş hmm. yavaş ilerleyecek. Peki biraz buradaki hani erkeklik çalışmalarının edebiyattaki görünümlerinden de bahsedelim. Yani edebiyatla erkeklik çalışmaları nasıl bir arada düşünülüyor? Burada yani sizin hazırladığınız ıı, Üç, yani sizin hazırladığınız derginin bu özel sayısında üç tane örnek var sonuçta. Hı hı. Biraz da bundan, tabii yani bunları da içine alan ve bir çerçeve çizmek lazım. Ben kendi adıma, benim doktora çalışmam da 12 Mart romanlarında üzerineydi ve o romanlardaki hı. erkeklik temsilleri üzerineydi. Ee, buradaki temsiller üzerine konuştuğumuzda aslında bildiğimizi zannettiğimiz şeyler üzerine konuşuyoruzdu fark ediyorum ee, yaz, yazarken de hani yani hiç bu, bu böyle düşünmemiştim diye diye yazmıştım. Dolayısıyla şimdi hani bu genç arkadaşlarının çalışmalarına bakarken de hep aynı şeyleri düşünüyorum. Benim bir bildiğim Ahmet Rasim var. Evet. Ama o Ahmet Rasim'e hakikaten hiç böyle bakmamıştım. Hmm. Ee, aynı şekilde Bilge Karasu bir sürü soru sordurmuştu. Ama şimdi Fatma Damağ'ın yazısıyla bana sor, sordurtulan sorular bana gayet yeni geliyor. Egematik'in yazısında da yani Hikmet Hükümenoğlu'nun romanını okudum. Bir ülke tarihi gözler önünden geçti aktı. Ama orada durup hani bir kesit alıp ya da biraz daha yakından bakalım buraya deyip ondan sonra da erkeklere... Eleştirel baktığınızda aslında memleket tarihinin içerisinden başka başka dertlerin de dile getirildiğini sürekli eleştirel olarak dile getirildiğini sürekli erkekler tarafından eleştirel hmm. olarak dile getirildiğini görüyorsunuz şimdi tatlı kısım bu yani sen daha iyi bilirsin Ahmet Rasim'in o dergilerde müthiş bir rolü var kadınlara verdiği tamam. önemli bir destek var hani bir erkek figür, erkek yazar olarak o desteği vermiş biri erkekliği nasıl yazar nasıl ifadelendirir Ve o işte erkekler arası yaraşileri işler mi ne yapar Bunlar merakımı çeken konular. Güneş Sezen şu anda tezini zaten bu konu üzerine yazıyor, cep romanları üzerine yazıyor. Cep romanları da tabii bugün e, hani cep telefonlarına indirip belki okuyorlar ya. <gülüyor> öyle düşünebilirler. <gülüyor> doğru, doğru. Güzel bir tanım. Kısa kısa <gülüyor> okuyorlar. Doğru. Tabii şimdi zamanın gençleri episodik seviyor böyle öyle şeyleri. Hani sonraki bölümü istediği zaman açıyor okuyor. Ama cep romanları da böyle cebimize sığacak şekilde basılan o dönemin işte tramvay beklerken, vapur beklerken okuyabilecekleri romanlar olarak dizayn edilmiş ve bir seri olarak o zamanlar İstanbul'da çıkmış. Ama biraz işte belki edebiyat eleştirisinin hani hep ciddi yapıtlara eğilme kaygısı <gülüyor> ya, olduğundan. Evet, maalesef hala. Pek İstanbul halkının çok severek okuduğu bu romanlar hmm. neymiş diye insanlar merak etmemişler. Güneş Sezen bunu merak edenlerden. Ee, tecari bir hayatta da farklı bir adam var. Ee, dolayısıyla bu adam hani niye bu şekilde ifadelendirilmiş? O dönemin... Neden? Adı da güzel zaten tecari bir hayat aslında şey hayat tecrübeleri evet. yani tecrübe edilmiş hayat. Evet. Yani, güzel. Bu bir yeni bir erkeklik ettiğini iddia ediyor Güneş. Yani aslında hmm. hem kendine eleştirel bakabilen hem hmm. kendisi kendisi için talep ettiği hakların pekala bir kadın için de talep edilebileceğinin farkında olan bir erkek. Evet. Bu, bu ilginç. Ee, bilgi ilk zaten hani söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Belki de bütün soruları böyle evet, düğümleyen duyulmayan... şey de yapabiliriz aslında. Bu erkeklik çalışmalarıyla queer çalışmaları yani evet, hem bir edebiyat üzerinden iç içe geçiyor. Evet mesela bu iç içe geçme ya da Türkiye üzerinden düşündüğümüzde ya da işte Türkçe edebiyat üzerinden düşündüğümüzde bu aslında Türkiye için yeni hı hı. değil mi? Çok ee, yani aslında queer kavramı hani queer kavramının ne olduğu yani sadece bunun e, eşcinsellikle Hı -hı. bağlantılı değil hani nedir mesela biraz istersen ondan da bahsedeyim. Nedir queer kuyur çalışma Queer kuyur queer yapan şey zannederim onun kesinlenemez hani çerçevelenemez olma hali. O yüzden böyle tek bir net tanım veremiyorsunuz. Belki eşcinsellik deyip hani bunun içinden çıkabilirsiniz ama o çerçeveyi kurduğunuz anda kuyruklardan kuyruklardan çıkıyor, çıkıyor kendi kendini yani. imha ediyor. Kesinlikle. Onun için biraz <gülüyor> çalışması zor, tanımlaması zor. Ee, hani bir şeyleri tanımlarken ya da çok kesin cümlelerle yazarken sürekli kendinizi frenlemeniz gereken bir e, alan bu. Ee, yani Bilge Karasu şimdiye kadar pek çok bu şekilde çalışılmıştır illaki. Hı hı. Oradaki hani düğümler çözülmeye çalışılıyor. Pek çok pıtı böyle okunduğunda çok kolay anlaşılabilir değil ne ifade etmeye çalışmıştır acaba evet. diye sorular soruluyor, makaleler yazılıyor. Burada erkeklik çalışmaları için kuyruğu önemli kılan şey, erkeklik çalışmalarının göstermeye çalıştığı şey zaten yekpare bir erkeklik yok. Evet. Bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşi sadece yaşla, ırkla, işte hani milliyetle, e, dini inançla kurulmuyor. Aynı zamanda bir cinsel tercih üzerinden de erkekler hizalanabiliyorlar en azından. Hmm. Hizalandıklarını düşünüyorlar ve birilerini ötekileştirebiliyorlar. Dolayısıyla bu farklı... Katmanların oluşmasını inceleyebilmek için kuyruya ihtiyaç duyuyor. Erkek kadın çalışmaları. kadın çalışmalarından daha farklı mı mesela? Bu o açından? anlamda değil aslında ama burada bir şey tartışması da var ya hani şimdi kadınların haklarını talep ederken bazı kadınların haklarını daha mı önce talep etmeliyiz? Evet. Hani orada da bir tanım yapıyorsunuz ve ondan evet. sonra... Bu konuda tekrar aralarında tartışıyor feministler. Yani biz şu anda hani kimin hakkı için en önce yürüyeceğiz. Hı. Ama bir talepse bu, hak talebiyse, eşitlik talebiyse herkes için dile getirilmesi gereken bir şey olacak. Erkeklik çalışmaları içerisinde de var bu farklı hani şeyler. Kimi erkeklik çalışmaları örneğin bu başına eleştirel kelimesini getirmezseniz eğer. E, Baya erkeklik savunusu anlamına gelebilecek. Hı. Hani işte çocuklarının velayetini alamayan... Örgütlü Devamlı. babalar, işte <gülüyor> nafak ödemek istemeyenler falan gibi grupların kendilerini hmm. ifade ettikleri bir şey de olabiliyor. Dolayısıyla biz sürekli inisiyatifin adını koyarken de eleştirel erkeklik çalışmaları inisiyatifi dedik ve o eleştirel kelimesine sımsıkı sarıldık. Eleştirmek için buradayız, altını çizebilmek için. için. değil. Evet, dolayısıyla hani edebiyat metinlerinde okuduğumuzda ortaya çıkan portreler üzerine eleştirel bir bakış oluşturmaya çalışıyoruz okuduklarımızdan bu. Hani o dönemin tartışmalarını da ele almayı da gerektiriyor. Yazarın tüm yapıtları içerisinde değerlendirilmesini de gerektiriyor kimi zaman. Yani burada belki bir roman üzerinden, bir öykü üzerinden, bir kitap üzerinden konuşuluyor ama aslında bütün bir külliyat. Tabii tabii. Hemen geçiriliyor. De, bir de eleştirinin kendisi de mesela Türkiye'deki bu erkeklik, eleştirel erkeklik incelemelerinde çok önemli bir yere e, tekabül ediyor bence. Bunun da ayrıca bir incelenmesi... Mühim bir şey çünkü neredeyse hani Türkçe'de bir at baktığımızda kadın eleştirmenlerin azlığı, azlığı. ya da e, kadın yazarların kabul görme. Mesela burada ben tabi ismini vermeyeceğim ama bu, yani birçok yazarı da konuk ettik radyoda bu programda bana şey demişti yazar yani kadın yazarlardan bir tanesi ya demişti buraya gelen erkek yazarlara bir sorar mısın? En sevdiğiniz yazar deyince kaç tanesinin aklına ilk iki isimden birisi bir kadın, kadın. gelir diye. Ben şimdi bunu soruyorum. <gülüyor> Şimdiye kadar gelen erkek yazarlardan maalesef <gülüyor> buradan onları da ifşa etmiş oluyoruz ama <gülüyor> biraz. Yani işte ee. biraz şimdi bu toplum ve bilimin bu sayısını okurlarsa biraz bilgilenirlerse belki e, ya merak etmeye başlarlar. Çünkü hani bir merakla başlıyor her şey Öteki, ötekiler ne yazıyor merak ederek başlıyor. Zor zor konu olduğunun farkındayım ama iki ayrı dünya var ve bir birbirlerine bu son derece kapalı olmaya devam ettikleri sürece bir yere gitmeyecek. Aslında kapalı olduğunun farkına varmak da önemli bir e, şey. Öyle hani şey tartışması vardı ya hatırlar mısın İhsan nokta ara romanlarınızda kadın yok ha, evet. dediler o da işte Jaguar da yok cevabını <gülüyor> mı verdi? Hani yani değil kadınlar Jaguar artık o yüzden hani konuşalım bakalım niye yok yoksa da bu hani kötü bir şey değildir belki olanlarla yetinebileceğimiz kadar kuvvet. De yapıtlar vardır elimizde Ama e, yani bu sayıya katkı veren Gürsel Korat'ı ben özellikle Önemsedim bu yüzden bir erkek yazar olarak yani evet, Kendi evet. eksikliklerine geri dönüp bakmayı Göze alabileceğini Kendine gösterdi ...işte bir adım atmakla başlıyor yani o cesaretle başlıyor. Ayrıca kadınların da yazarken kendilerine eleştirel bakmalarını Kesinlikle. da sağlayan bir şey bu. yani. Çünkü aynı otorite, aynı otorite arzusu aslında pekala o taraftan da dile getirilebiliyor. Yani bu kadın bedenine sahip olmakla bunlardan hani sıyrılmıyor insanlar. Evet biraz bunların farkındalığını artırmak için de bu tür özel sayılar önemli... Ee, son olarak senin değinmek istediğin bir şey var mı? Çok az bir vaktimiz kaldı. Şöyle bitireyim, yani bu konuda çalışmıyor da olabilir insanlar şu anda. Başka konuların içerisinde ama erkekliğin altını çok fazla çizmeden aslında erkeklik üzerine çalışıyor olabilirler hani farkında olmadan aslında çalışıyor olabilirler. Ee, ben yani popülizm çalışıyor olabilirler, milliyetçilik çalışıyor olabilirler, kitle örgütlenmeleri çalışıyor olabilirler. Her şekilde sordukları soruları toplumsal cinsiyetli sorular haline getirirlerse bundan fayda bu göreceğimize inanıyorum. Evet, çok haklısın. Evet, çok teşekkür ederiz Çimen. Ben teşekkür ederim Seva. Ee, burada olduğun için bugün e, Günün ve Güncenin Edebiyatı programında Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi e, Çimen Günay Erkol ile birlikteydik ve e, kendisinin... Eylem Ümit Atılgan ve Olcay yıldızla birlikte hazırladığı e, toplum bilimin son e, sayısındaki eril tahakküm, erkek edebiyatı ve hegemonya dosyasını e, konuştuk. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.